Sadece şunu söyleyeyim ki, bakın bu şu bilgiler hepimiz simpatiziz. Bu tasavvuf denen şey bilgi değildir, doğmadır. Bilgi kitaptan öğrenilir. Hep <gülüyor> tobu e, kitaptan öğrenilir. Doğmadır. Ancak hani Dawar denilen da yine... <gülüyor> E, Niyeler vardı. O niyelerle yani taşkınlık yaparlar. Bu tasse oda da taşkınlıklar vardır. Ama bunlar çok tehlikedir. E, i̇nsan için tehlikedir. Niyelerdedir. Bu niyeleri bu kanıza etmek için de tasse oda için birisiye ihtiyaç vardır. Yüzümde verdiğim oğlum. E, tasse o kitaptan öğrendiğim bir duygu değil. Öğretemezsin yanlış anlatsın. Ama içine doğan bilinen, içine doğan şeyler doğrudur. O ilahidir. İçine bu şeyler. Kitap seni yantabilir. Ama içindeki doğanları kanalize edebilmek için tasavvivi bilgiler lazımdır. Bunu hiç akıldan çıkartmayacağız. Kitap yanlış öğretebilir. Geçen aklarda gördük. Tasavvip da bir tarih bakığında birbirine pek ayrı şeyler değil. Ama mahiyet itibariyle tamamen ayrı olan şeyler. Panteizm de insanı Allah'a getirir. Ama yanlışla yanlışla getirebilir. Efendim e, vahcide biçimde insanı Allah'a götürme bir ilahiyet elbette yapma yapaydır. Sunidir. İşte bu İçimize doğan bu bilgileri kanaze etmek, doğru yola sokmak için, taşkınlıklara meydan vermek için tasavvufu bilgiler öğretilir. Tasavvufu, e, öğretme ilmi vardır da kendisi ilim değildir. Tasavvufu ilim değildir, Tasavu doğmadır. Ama tasavvufu öğretmek bir metottur. bilgilendirmek dilemek Bizim burada yaptığımız şey size, bu bilgileri en basit, en aşağı şekilden, çünkü çok bilgi verirsen hepimizin zararlı olur. Çok yemek yemek de zararlı insana, değil mi? <gülüyor> fazla, yana, fazla yemek de insana zararlı. Onun için gerekli bilgilere veren zaman içerisinde bu bilgiler ama başka bir şekilde tekrardan yani Allah biz her an başka şeyindeyiz diyor, başka bir haldeyiz. Bilgiler öyle. Evet, bugün az az az bir bilgi anıtsın. Yani bu bilgiler kendi gayreti nedir, kendi tecrüben okunabilirlerle ya da verilen bilgilerle daha da çoğalıyor. İnsanlar terakki etmek üzere yaratılmış böyle program böyle. Bu programda çıkamazsınız. Daha mühendik, geniş genişler. Hadi mevlana. Dün artık eski şeyleri söylüyorduk. Bunları bıraktık. Yeni şeyler söylemeye bak. Bunu ben prim söylüyor. Ben söylemiyorum. Yeni şeyler öğrenmeye bak diyor. Onun için biz daima yenilenmeye muhtaçız. Aklımın fikrimi böyle. Aklımızı kullanacağız. Ruhumuzu kullanacağız. Yeni şeyler öğreneceğiz. Ama bu yeni şeyler öğrenmenin ne de metodu vardır. Hiç alkol ama bir şey, bir, aç bir insanın sokla başa oturttuğu zaman mümkün direkt e, mide fesine çatlar. Bunu öne azar azar azar o yiyeceği de verersen bana yarar. Şimdi bizim sebegimiz bu, size azar azar lüzumu kadar vermek. Kafi mi? Ona sorarsan kafi değil, hiç kafi değil ama bugüne lazım. Daha fazlasını doktor bile, bir, bir ders verirken sana söylüyor. Bu, bu, bu, kır ortasına yarasına alıyor. Veyahut bir çay kaşığı veya bir çorba kaşığı alıyor sana. Daha fazlasına hayır Bizim de yaptığımız, havaçla kendimizi bir bize de böyle yaptılar. En, en, en güzelini vermek istediler. Biz de onlardan aldık. Sizlere en güzelini vermek istiyoruz. Kafidir dedi fazlası zarar. O fazlasını ne yapacağız? Daha sonraki kendi çalışmalarımız olsun ya da gene başka bir yerde yani bir üst, üst kademede daha üst kademede vermekte bu bilgi de daima tamamlanır. Bundan birkaç sene verip bugünkü bir benzer bilgileri yeri arkadaşlar neredi? Ama bugün o bilgiler, yere patatesçi trafiği gelmiyor. Var da trafiği gelmiyor. Bu sefer biraz daha at yaparsınız. Ama bu site trafiği mi? Hayır. Çok çok da hoş Ama iş bilir. Şimdi burada <gülüyor> e, e, e, şeyleri bu ne diyor şimdiye kadar olan tasavvüt gelişmeleri daha doğrusu tasavvufun bir ilim olmadığı bir doğma alaton doğma ortaya ve vahdeti vücudun ilahi bir şey bunu ya mücti ner gibi asil onun sonraki zamanlarda da vardı ama bilen aldık, bir ayrı bir şube değildi ama insanlık de dedim ya bilgiler arttı arttı bu ayrı bir şube haline gelmeye başladı ve dağınık olan bilgileri Allah rahmet üzere olsun Muhittil Arabi Hazretleri toparladı, sistemleştirdi. Onun için herkes ne yaptığını, ne, ne okuyor, ne bildiğini bir hale geldi. Ama ondan evvelki velilerimize o hayatı yaşadılar. Yaşadılar ama kendi bilgileri kadar. Muhdinayi Hazreti bütün bu olan şeyleri toparladı ve bize bir buket, çiçek halinde verdi. Bu şeyin değerini bilelim. Soldurmayalım, susun bırakmayalım. Göğsüme kadar öğrenelim. Bizim yaptığımız burada bu. kar en çok hışeye değerdi böyle. Benim kardeşim şekerli ya. Şekerli mi? Bu ama işini gördük. Şimdi asıl yolumuz olan Hz. Mevlana yani Tazı hakkındaki fikrimleri. <gülüyor> Onu bilelim ve yolumuzu ona göre ayarlayalım. Her bilgiye çok şey vermez. Kendimizi bilelim. Ondan sonra diğer bilgileri de sevkimize göre anlarız. Sağolun. <gülüyor> Biraz da şunu süsleyelim biliyorlar burada. Çünkü bugün piyasada Olmayan bir, bir kitap. Cezanın imzasıyla fakirde var. O zaman al, almıştım. Şimdi bu kitap piyasada yok. Çok değerli bir kitaptır. Ama yok. Sadece sahibi de vefat ettiği için tekrümde basılmıyor. Şurası diye söyleyeyim ki tasavvufla felsefeyi ee, ve mutasabıfla filozofu birbirine karıştıranlarımız var. Ve bu çoğunlukla böyledir. Ve bunların birbirini ayrılması ayırt etmek zor bir şey. Çünkü her ikisi de bilhassa felsefe Allah'a bir uğrar geçer ama vahad edilmiş tasavvuf onun tam içindedir. Biri sakmaz. Felsefede şaşırtmalar olabilir. insan aklına çıkan şeydir. Mantık. Mantıklar. Halbuki tasavu tamamen Allah'ın bize verdiği bir şeydir. O hiçbir şekilde yanılmaz. Ne diyorsa doğrudur. Demek ki şunu ayırt edelim. Tasavvuf, ilahi bir şey, felsefe, insan aklının, insan aklının verdiği bir bilgi. Bu da zaman zaman Allah'a uğrar, geçer. Tasavvuf, bilgilerini bize böyle insanlara mutasavvuf, bunun çoğu da denir. Ama bunlara gerek yok, sadece birin yeter. Şimdi, Filatopların bize verdiği bilgiler toplamı felsefedir. Bakın, felsefe de bize lazım. Dünya işlerinde felsefe, iyi bir insan olmak için felsefeydi bilmekten sonra. Ki tasavvufla ve felsefeyi ayırt edebilelim. Yani başta onu bilelim. Yukarıda sırası geldik yani, yukarıda daha evvel. Geldikçe tasavvuf ve felsefe farkını anlatmıştık. <gülüyor> Size kestirme bir yol. Tasavvuf ilahi bir duygudur. Allah'ın bize vermiş olduğu bir duygu, duygu. Tamamen doğru. Bize ne kadar yanlışmış gibi görünürse de biraz da e, <gülüyor> bir teşhidik şeriatın kendini insanlar için ne kadar yanlış. bakın şeriattan kurtulmuş şeriatın dışarı çıkmak değil. Katiyen bunu her şeyi şeriat böyle direkten değil. Şeriat da aslında bunu söylüyor ama gizli gizli söylüyor. Hepsini söylemiyor. Şimdi hiç, hiç unutmam Ahmet Avni Bey. Ama Ahmet Avni Bey diyeyim. Kemal Kemal Edişar. Edip Kürtçioğlu. Evet. Edip Kürtçioğlu mu? Evet. Kemal Edip Kürtüoğlu. bir bir kitabı ona tamamlatacaktık. Yoksa dedi ki o kitap bende var. Bunu sizin <gülüyor> elindekini yazarım. Tamamlarım. Altına da imzamı atarım. Dedi. O da bir, bir teşkili bir de Kadiri. Ama Kadiri unutmuş da kendisi tamamen Hazreti Mevlana'ya vermiş bir insan. Kadiri in üst seviyede bir insan. O e, dedi ki ben bunu tamamların şeriatı aykırı gibi görünen yerlerini bakın, Şunu söyledi. Şeriatı aykırı gibi görünen şeyleri tamamların altında imza atarım. Ben. Tasavvufun hiçbir zaman şeriatı aykırı tarafı yoktur. Hep şeriat <gülüyor> tasavvuf da şeriat içerisindedir. Ama şeriatın bize açıklamadığı şeyleri tasavvuf tamamdır. Şeriatta da bu Bazen de şimdi şunu şunu söyleyeyim size ee, biz diyor kullarımıza e, bir aklı düz verdik aklı düz. akıl kimin aklıdır A akıl saygı Allah başka bir şey yok akıl saygı Allah diyor biz ve bir aklı yüzüzü ayırmak için aklıkül demişiz yine akıl, ünlü akıl. Bize verilen bizdeki akılda kırıntı maliyetinde, hadi akıllıca ah, düşünmüş, ayıralım, ayıralım. Bu şeratte var. E şimdi bende akıl yok diyebilir miyiz? Bende Allah Tanrımın akıl yok diyebilir miyiz? Hayır. Yani öbür tarafta biz insanlara bir irade yüzcüye verdik. Diyor, irade yüzcü. İrade ondan. Bütün irade ondan. Kainatın bütün her şeyi o, o yaratmış. Ama bize de nedir? ben kendimi sende görüyorum. <gülüyor> ben sana kendi nefesimden verdim diyor Allah. kendi Allah'ın nefesinden almışız. Allah'ın nefesinde akıl yok mu? irade yok mu? Allah'ta olan bütün vasıflar az veya çok. Bize de bilinmemiş mi bilim şimdi şeriat seninle işinde kalırsan ne yaparsın kalırsın bende ben bir şey yok abi Allah'ın süreli şeriatı ayet-i kerime ben size sizi çamurdan yarattım Benim en pis çamurdan yarattım diyor bunu batıklık çamurdan yarattım diyor çünkü şimdi her şey var kuru toprakta bir şey yok olmaz mı? ''Mırıktaki, yani batatlıktaki çamurda bütün her şey var.'' derim. Şey böyle, biraz tıp olan, kimya olanlar bilir. Su var, güneş var, orada türlü türlü her şey var. Büyük da var, her şey var. Ama ben sizi o pis kuruç içeri, mırık çamurundan yarattım ve kendi nefesimden size verdiğim nefes, nefes verdim diyor. Peki bu nefeste Ondan parça yok mu? Sen diyebilir misin ki lok, verdim yani. ha, yok. Verdim diyor. Ama bu işin açık açık. Anne ne veriyor bunu? O zaman biz diyebilir miyiz ki buna? Hayır. Bende o var. Ama ben o değilim ama. O zat. O zat. O beni daha bir, birkaç tane sonra size farkı ve şey şey anacım inşallah. Cem. cem. Park park biliyorsunuz bir şey bir şeymişe bir çıkartamazsın park. Cemde toplamak. Cem ama park insanı ağatın ayırıyor. O, o Allah'tan kulun. Ama cemde topluyorsun. Allah'ın sen bir bir, bir bir bir kapta topluyorsun. Ama hiçbir zaman sen o Değilsin. olamıyorsun, olamazsın, o zat. Ama ben de o zaten, biraz kırıntı var, nasıl aramızdan, babamızdan, dedelerimizden bize bir şey geçiyorsa, <gülüyor> ondan bir şey geçmiş bize. O için, bu ders yapırken, yap, olamaz falan bir şey yok. Oku ana onu olur. ya yani. kendinde gör onları, olur mu, olamaz mı, o zaman anlarsın. Yukarıda sırasında geldiğince tasavvuf ve felsefet farkı anlatmıştı. Nitekim, vakti vücut ve vücudiyenin izahı bize bu hususun kafi bir fikir vermişti. Onun geçen ders vücudiye, izin ve vakti vücudu anlattı. Vakti vücut ilahidir, öbürleri insanlar tarafından ama insanların Allah'tan bir kopma olduğuna göre Zaman zaman o, o oraya uğruyor. Sonra tekrar arıyor. Sonra kafasını tekrar uğruyor. Böyle bir şey. Netice şudur ki felsefede tasavvuf da hakikate ulaşma gayesini taşır. Felsefede Allah'ı arıyor. Tasavvuf da Allah'ı arıyor. Ama tasavvuf Allah'ın ta içinde. Felsefede dediğim gibi zaman zaman tren, trenin diye diye istasyonlarda durduğu gibi bir parça oraya geçiyor oraya geçiyor. Ama ikisinin de gayesi bir bir yere varabilmek. Fakat felsefenin felsefenin akıl ve aklın istidler istidler araştırma bir takım hastalıkları koyup doktor nasıl bizi muayene eder işte sırtını görsün diyor. İşte çekiyor, bir türlü türlü çekim aletleri var. Sen hastalığını alın, derden de. Her sebebi böyle, birtakım hastalığı kullanılır. Tasavvuf, hal, insanın içinde bulunduğu durum, hal budur. Şimdiki, şu an hal ve yani tecrübe ve aklın üstünde bir asay ve amel kalbi doğuşa bağlıdır. Yani, Bilasayi demek hiçbir vasıta olmadan tasavvuf doğrudan doğru insanı Allah'a bağlıyor. Felsefe dolayısıyla bir takım ilmi tetkikler okumakla öflemekte felsefede Allah seni bu yoldan bağlıyor. Yani bu arada yabancı tesirler de giriyor araya felsefede ama tasavvuf bu şeyler sımsıkı kapalı Geçmiş. O da derin bir aşk, demek ki e, felsefede aşk olmadı halde tasavvukta bir aşk, Allah'a karşı bir işten gelen çokun bir sevgi, sevgi ve istirak. İstirak bir fikir içinin boğulup, nasıl denizde girip boğulursa insan e, tasavvurda da Allah aşkı, Allah fikri içinde boğulup kalıyorsun. Baygınlıkta, insan olmayacak halleri öyle geliyor. Olur ki, muhtemel sağlıklar ilahi yolda aklı yol gösterici değil. Demek ki Hz. Mevlana'nın aklı bir kere bakın, Hazreti Mevlana bir başka şey ki, akıl, akılda mahseder. Ama bir yere geliyor ki, aklı bir kere atıyorsun artık. O sana yol gösterici olmak hiç çıkıyor. İlahi aşk pasfûr obt üstüne akıl devre dışı kalıyor ve sadece o ok kalıyorsun. Evet. Bir ben kestim şef lafınızı da. Hazreti Mevlana'nın aklı var mıydı? Şems'i yoktu biliyor musun da? Mevlana'nın eserlerinde mesela akıllı bunlar var, var tabii ya. Var. Tabii var. Bir var. değil mi? Tabii var. Bakın Hazreti Mevlana bütün hayatını geçirmiş, hmm. bu, bu kademeleri aşmış. Fena filan, ermiş, <gülüyor> artık Artık dünyanın ülkesi tamamen kesmiş, sade o. Mevlana mı? Tabii, sade o. Ama Mevlana'nın e, eserlerinde akıllı <gülüyor> yazılım, akıllı var. Yazılı bakın, onların... ben lok demedim için var dedim. Hmm. Ama Hazreti Mevlana, bütün sabahatı ta başından almış, sonuna kadar meselesinde, divan kebirinde yazmış. Orada akıl da var. Akıllı olduğu zaman da yazmış. Akıllı olan şeyler ve daha da akıllı hareket ettiği Ama zamanla akıl kafiye gelmemiş artık bu işindeki. çıktıktan sonra da mı yazılıyor yani? Bütün yani? sefahatı yazmış. <gülüyor> yer yer bütün sefahatı yazmış. Yani Hazreti Memlana o şey yolu Kat etmiş salik olan yolu kat etmesi lazım gördüğüm gelenin o mertebedi tek tek tek açmış açtıdan sonra mesleği bize yazmış He. akıllı olduğu zaman da yazmış Aklı bir kenar atladığı zaman da yazmış He. şimdi şu dediğim Aklı bir kenar kolduğu zaman bak ne diyorum ben size çok da başlarken aşkı meski bir defa bırakın o şimdi de yok biz de akılla hareket edeceğiz. Sema'yı öğreneceğiz. Zaman içinde e, semadaki aklı bir kendine atacağız. Sadece onunla kalacağız. Yani biliyor muyum? Deden siz öyle mi alıyorsunuz? Oldu, olmadı. O başka. O, o benim kendi sırrım başka da. Yani oldu, olmadı. O, biz bendemeyiz bakın. Şu, şu ana kadar bu mevzuyu hiç ben <gülüyor> Vardır, yoktur başka mesela. Olsu da bilmem belki. Olsu da belki bilmem, bilemem. Olsa da bilmem. Yani bu herkese göre. Kimseye de sorma sen yani neredesin diye sorma herkesi hali bence malumdur. Fakatçe malumdur. <gülüyor> Aşk ve istirak olur ki mutasavvırlar ilahi yolda. Aklı yol gösterici değil, bilakis bir ayak bağı altına Demek ki e, bu hayatı, aşk hayatına girdiği zaman da artık akıl bize değil, köstek oluyor. Yolumuzu kesen haydutlar gibi akıl, recleme, şunu yapma, bunu yapma, bir takım şey akıl bize var. ama veşt bu ilahi şey aklına bastırıyor, balık başına gidiyor aklın zaman mekan cihet gibi makuleler makule dünya şartları bizi kesafet, kesafet maddelerimiz kes, madde kesafet, yani özgür ağırlığı deriz ya onu eskiden kesafet bilmem ne derlerdi bir maddenin öz ağırlığı bir santimetre düğünün ağırlığı işte bu da kesafet boyu. İnsan. Alemine bağlar. Demek ki bakın bu işi fizik de giriyor araya. <gülüyor> araya. Fizik de girer. Aklın zaman. Zamanı bilen var mı ne Bana da öylesin. Zaman deneşki bilen var mı? bir şey değil mi? Değişim gibi bir şey değil mi? Yani acaba, hani acaba? Gün, gün geçiyor diyoruz ama ayda güneş yer değiştiriyor. Mesela biz gün geçti diyoruz. Ama zaman devam. Mesela yani çok biz, emin değilim. Aslında. Aynen şimdi, <gülüyor> niye benzer? Kendi mesleğimden basit olursun söyleyeceğim. Elektrik var mı yok mu? Var mi yok desem yok. Elektrikliği Ancak elektriğin tecelliyatını görünce, <gülüyor> Ben Yambamı yakta, motorumu çalıştı, sopamı çalıştı, elimi yediğim zaman beni çarpar, hı hı. elektrik alır. Ama ben elektriği, uva olduğunu, amperini, direncini falan ölçebiliyorum. Miktarı ne? Belki klon dönem bir şey var elektriği bir, bir atomlar sayısı, avucumu açtığım zaman o elektriği avucuma dolar. Ama avucum ne milyarlarca alır? Milyarlarcasını avucum. Elektrik bu. Ama göremiyorum elektriği. <gülüyor> Zaman böyle. öyle. Zaman var. Ama elektriği öl ölçül ölçülendirebilmişim. Volt e, demişim, amper demişim. Kulon demişim. E, Şuradan dem bu demişim elektriği. Tarifini yapıyorum ama elektriği göremiyorum. Zaman da böyle. Zaman değerlendirmiyor. Öl öl Ölçülendirmiyor. <gülüyor> Kendi ölçülerime göre ölçülendiriyor. Yıl demişim, nedir günü? Dünya güneşi, Dünya güneşi bir yöp çevirmişim, aa buradan kalktım. Dolaştım, telki aynı geldim, aa buna bir yıl demişim. Bunu dünyanın günlük yolunu hesaplamıştım zamanın içerisinde. O bize göre değil mi dedeciğim? O da bize göre ama. Tabii zaten. bize göre. Meryem'e gidin, bir şimdi Meryem'de bir yaş burada, iki yaş demektir. Niye? Meryem, güneş etrafında öder. 686'a giden tamamen özelden, karatanlar. Tamam, öyle. Zübüter'e giden 11 yıl bir benim 11 yılım onun bir yıldır. Zuhal'e giden benim şey, yediri 29 yılı Zuhal'in yani Satürn'ün bir yıldır. Zaman rilaleti bir <gülüyor> şey. Değişen. Değişen bir şey zaman ama zaman gelebiliyor musun? Hayır. Zaman akıp giden bir şey. Belki duran bir şey. Onu bilemiyorum. Ama kendi hesaplarına göre dediğim gibi ölçülendiriyorum. O da bir geri ölsün. Üzü bir derde bir canlı varsa onun ölçüsü başka. Heh. Şimdi fakat tasavvuk da, o diyor ki aklın zaman. Bildiğim şeyler. Yani zamanı iyi bir varsa bana da birisi öylesi. YouTube fizik kitapları aşık oluyor, karşı okudum, çok okudum. Zaman hep es, eski şeyler. Bilinmiyor, bilinmiyor. Mekan. Şey Acaba aynı şeyi anlamış mı zamanı? O zaman o zaman o zaman o şey değişiyor şimdi. Zaman ölçüsü, Z o, o da o Zaman o, o, o, o da zamanı, ölçülendirmiş. O da zaman relatif, abi, diye, relatif diyor. Demiş, relatif diyor. Relatif demiş, demiş. Yani. Zaman bu. Mekan içinde olduğumuz şartları, dünya şartları mekan. Cihet işte dört, dört ana cihet altı yüzü sayarsak altı tane ona cihet. Bu zaman için bunlar var. Zamansızlık için olur mu? Zaman olmayınca mekan da olmaz. Zamanı ölçmek için birileri lazım. O birileri de mekan için de olacaklar. O da yok. Demek ki o da revedir. Bugün benim Doğum senin batını olmuş. Birbirimizi görüyoruz ya. Birimiz doğuya bide, biz de aynı yerdeyiz. Onun mesifi de göreceğiz yakında. Belki bugün göreceğiz. Cihat demeli, Cihat derler. Bunlar sadece kesalet alemin yer, yani şu dünya şartlarının içinde olan şeylerdir. Peki. Bunların içinde zaman kalkarsa mekan kalkarsa çiğ de Kalır mı? Güney-Kuzey falan. Kalır mı? Kalmaz. Mutasavvuflar için zamandan mevzu var değildir. Zamansızlık vardır. Mekan hiç umurlarında değildir. Çiğ olmuş olmuş mühim değildir onları. Kuzey'de namaz kılardır. Güney'de namaz kılardır. Çünkü o yerdedir. Her yerdedir. Her yerde. O zaman namazda Kıbrı'ya dönmemiz bir Allah'ın emri olduğu için. Ama Allah her yerde olduğu için Kıbrı'yı bulamazsan istediğin yere doğru çevirsin namaz kılarsın. Şimdi şu Kabe. Kabe şimdi parçası doğur mu? bana karşı burada doğu. Sıra karşı batı. Buradaki ne? Göre, göze, oradaki oraya bile. Kabe'de. Şimdi Kabe'yi bir winch varsa şöyle, hop dedi, kaldırsak. Ne kaldı orada? Bir şey yok. Zamansızlıkta, mekânsızlıkta bu var. Yalan mı bunlar? Yok. Ama şerahattın bana böyle demez. Şerahattın, Kıbrıyemene'ye yönel der. Yapmıştık. Kibre, ne kudüs'ten e, Mekke'ye çıkmak için yıllar yıla Allah'a yalvarmıştır. Niye? Belirli bir yöne İslamiyet, belirli bir yöne olsun sağlam sağlam kaza bağlasın. Yani devletin sağlam kazaba geliyor geliyormu demiş. Efendim boş bıraktım, git hemen bu demeli, sağlam, kazan, bana bu demeni, sağlam kazaba olsa gel benimle konuş. Hız gitmiş yani yine. Ha. Demek ki şeriatta şer şer şer şer şer de bazı şeylerin bir yere bağlanması lazım. Tasavvuk bırakmış, hür tasavvuk, hür. Nasıl ruhlar dünyaya gelmeden hürdü, hiçbir kayıtlı değil. hadi Mevlana onu hep hüriyeti aramış. Dünyaya gecip kalıp sıkmış mıdır insan kalıba girmek bu kalbin bir şey çıkamıyor ama o zaman hücrede alışmış bir an ve onya kavuşmak için onun için ölümü bir kurtuluş adetmiş yeneni Allah'a kavuşmak adetmiş o öyle yalan mı yok oradan geldik oraya gidiyoruz bir şey bir şey yok dedeciğim bu sema ayinleri sonunda. Ee, okunan Kur'an-ı Kerim ayetin anlamı da ne yöne dönersiniz dönersin doğuda birdir batıda. Allah'ın vecini görürsünüz. Aynı 106 tabii. Tabi. Tabi. tam Kur'an'ın istediğidir. Tam. Allah ne diye Kur'an okurken onu güzel şekli iyi iyi iyi, iyi, iyi okuyuşunuzdan daha güzel şeklen sokun diyor. Onu değerlendirin diyor. E şimdi Makamatta okunabiliyor, Kur'an'ı düşün, mesela Kâh'ı okuduğu zaman ben kendimden kendim geçerim. Ben da aldım, Kur'an Kâh'ı. Kâh'ın tam istediği de rastlını, hüznını, mahvudunu okuyor, mane ediyor, tam bir ses camadıydı Kâh'ın. Mane edebilirdi. Onu okuduğu bir Kur'an'ı insan kendinden geçer, ama hani bir, bir gavrum biri, Giderken yolda güzel bir seyreder ezan okuyor. Bu nedir diyor. Müslümanlar namaza çağırıyor. Bu mu? Ben o zaman bir mislim alıyorum diyor. Dini değiştiği adam Müslümanlık kabul ediyor. Adam seyyar. Yine giderken mendebul verip ezan okuyor buna. Ama şu adamı bekletip teşekkür ederim ki beni Eski dilime kavuşturdum. Ezan, demeyi deyip geçmeyin, fezat Muhammed'i Melamiye'den bir dostum vardı. Araktan. Mesela Ruhi Bey. Günlükten emekli. Bilgilerden <gülüyor> bir. Ezan'a Saltanat-ı Muhammed'i verdi. Saltanat-ı Muhammed'i, Hazreti Peygamber'in saltanat günün her saatinde, Dünyanın bir yerinde ezan okunuyor, her dakikasında Dünya iyi ki, bir yerde gecelik bir günü sarılıp gecelik bir günü sarılıp gecelik bir günün yani, her anında her saatten bir ezan okunuyor. Ezan, Allah'ın birliğini, Hazreti Peygamberi onun ee, peygamberi olduğuna ve seni namaza davet ettiğini herkese söylüyor. İle eler yine ona saltandı Muhammed'i, hadi Muhammed'in saltana tı de hiçbir kullanımlı nasıl olmamış bir şey. Saltan sadece eğlence değil. Bu da bir saltanadır. Şu buraya kadar var mıydı tabi anlaşılan şey, ne usulü dağıtıyorsa ama amire vermedi için. Tamam. Demek ki dünya aleminde cihet falan yok. Tasavvufa göre. Ama madde aleminde var bunlar. Biz maddeden çıktık. Maddeden çık, gönlümüzü Allah'a bağladık. Maddemizi bir kere attık. Mevzu yok Bunları atarak ruh kalmadıkça her zaman söylediğim akümaniyelerde ak ak bir lakşi şeyin sen çık ki aradan kalsın seni yaratan senin nefsini aradan at işine sadık ol kalsın yalnız ruh kalmadıkça bu haklı Allah'tan şimdi Allah ruhum benim. yani hakiki benliğimize demek ki bu işin olduğumuz için benlik sahte benlik hasta da hakiki benlik Allah'ın bize hütfetli, belli. <gülüyor> Dönüşçe ve yüksek seyri yapamayız. Bu alemleri, şimdi bahsettiğim alemleri gezemeyeceğiz. Zamanı, mekanı cennetleri bir kere atamayız. Bunları yapamayacağız. İşte Mevlana'nın aşağıdaki meslevelesi, okuyacağı mesleveleri bize bu hakikati göstermektedir. Neymiş bu? ''Bendi makulat ahmet felsefi şesubari aklı ahmet sofi'' yani Türkçe'si şu. ''Felsefe makulata'' yani akla bağlanıp kalmıştır. Akıldan çıkamıyor. Çünkü nedir? Zaten meslek o. Aslında o. Tetik edecek, anlayacak. Şahitleri bulacak, ha bu budur diyecek. Onu şahitleri bulunca hep sahtik kalacak. Aynı mahkemede hakim beni dinlediği gibi hakim sonra çekecek ne oldu ne bitti. İşaret isti, devir isteyecek, onun karar verecek. Ama tasavvufta bu yok. Tasavvufta hata etmek diye bir şey yok. Şeriatta suç işlenmediği için fikir sahasında kalsın. Ceza yok. Fiil işlenince ceza var. Tasavvufta onu Akla getirmek, düşünmek bile hata. Bu kadar ince bir şey. Hakikaten. Böyle bir şey. Pes-i vâkûl akla, balan sofi. Yani mutasavvuf ise akılların yani aklı külün baş süvarisi. Önde gideni olarak akıp gitmektedir. O kendi kaldı. Şey, günah mı, şuna mı, şey Günah zaten yani işlerimiz ki e, Allah'ını bilen, kendini Allah'ını de içinde Allah dolu insan günah değiştirmez, Günah aklına bile gelmez. Ve bizde günah günah olan şeyleri düşünmek bile günahtır. Tasavvuf bu bir ince bir şeydir. Onun tazofun gelmek zor bir şeydir. Allah bize kısmet etmiş, bu yola salik etmiş. Şükürtümüz lazım. olsun? hamd-i sahadan bulmak lazım. Felsefeci, makulata, akla bağlam, makulat akıl, bağlan kalmıştı. Sofi, yani mutasavvı ise, akılların, yani aklı gülün, baş süvarısı olarak akıl gitmektedir Okudum, şimdi böyle. Şimdi, istidlacına karşı Hazreti Mevlan'ın verdiği cevap. İstidlac, yani, bir şey delilendirmek, şahitlendirmek. Diyor ki, payı istitlaliyen çöpün bu ve payı çöpün saat bir temkin bu ve. Diyor ki, istitlalcının ağaçlandığı. Bunu bir ay evvel mesele okuduk. Hatırlıyorsanız. Şu ş arena dönem vardı ya, yani e, Kandır'da bir köylü geliyor, bir şehirle Kandır köyüne dairdi. Yani, o o o pasyonakuyuk. İstitajeğin ayağı arşande. Yani her şeyin şahit ar yani görülen insanların ayağı arşande diyor. Ağaç ayak temkinsizdir. Yani bu yani, bir echt echt yok bir, bir, bir şey ona bir yedek üçülmez, O tahta ayakta gider. Ayak temkinsizdir. Çürüktür. Ay çürür. Yani bu ayakta hedefe varlamaz. Yani kısmar etmek, fikir büyütmek, sonra onu sonra şahitlendirmek falan zaman alır. Bizi hedefemize vardır. Vardırmaz. Şimdi bir de vasıta ve devin arayanlar var. Bunlar da felsefe gene felsefeci. Gene parçasının, yani anlamıydım, ben anlamıyorum. Filozof ketiklerinde bütün ilmi vasıfaları <gülüyor> artırmaktadır. Deliller yetmiyor. Daha deliller arıyor. Sündi'yi kütüye ispatlamak için bir delil buluyor deri, e, kafi değil, daha başka delille de lazım bu fikrimi ispat etmek için de. Haberdeli arıyor. yok ki, vasıtaları artırmak, ilmi vasıtaları artırmaktadır. Halbuki, Sofi bunun aksine delillerden yüz çevirmiştir. Bana delil lazım, diyor. Bana, bana seni gerek seni. Hümet Semrin'in sözüyle. Cennet cennet dedikleri birkaç köşke, birkaç böyle, bana ne yapayım bunları de, bana sen lazımsın. Seni görmek isterim. Halbuki Sofi bunların aksine delillerden yüz çevirmiştir. Delilere bakmıyor. Ya. Vaka duman ateşi delildir. Burada yaklaşıyor biraz. Ama teğet geçip gidiyor. Birilerinin teğet geçtiği gibi. Teğet geçip gidiyor. Vaka duman ateşi delildir. Ama bizim için Dumansız olan o ateş hoştur. İçimizde ateşin dumanı var mıdır? Ateş yakar kavurur ama koku da vermez, duman da vermez. Ama ateş var. E, şeriat ateşin, yangının dumanını arar. Gidip göreceksiniz, o da var. Bu noktanın iyi anlaşılması için toplulerin bilgi nivelerini edelim. Bakın tamam geldi. Her şey boş ama onda bilgi var hayatta. O, o bilgiyi konuşuyor. Yok ki. Bu da indinde yani onlara göre üç türlü bilgi vardır. Birincisi ilmi yakın. Bir şeyi İlim olarak bilmek. Bu bizim sema ayinlerinde devir biriydi. Birinci devir öyle. Allah'a ilme yakın Allah, yakışıyorsun. Allah düşüncesi var kafanda. Ama nedir bu bilgi? belki değil. Bunu ısrar ediyorsun. İlmen yakın. Yani aklı delilden hasıl olan bilgidir. Şimdi okuduğumuz, şimdi okuduğumuz kitap, ilk şey, mektep bilgileri, matematik, fiziklik, kimya, tarif, ya bunlar delilendirilmiş, yazılmış, çeçilmiş, harçlerin ne olduğu ispat edilmiş. Bunlar bizim ablibi, hepimizin iyi kötü, böyle bir bilgisi var. Kimimiz az, kimimiz çok ama var. Bu da aynı efendim bir duman görür burada bir halk var bir yangın yanıyor etrafi adamdan gelirken bir yangına gideceğiz etrafi ederiz yol yok aç geçsin ikincisi aynı göz demektir gözle göreceksin bu bilgileri gözle göreceksin yani müşahade görme ile hasıl olan bilgidir olabilir ki o duman bizi ateş dumanı diye aldatabilir ateş dumanı. O miyiberin buhar da olabilir. Bize de duman gibi görünüp iner yere. Ondan duman gibi görüş. Öyle tetkik lazım. Belki o duman başkadır veya bir buluttur, İşte daha ileri gittik de dumanın çıktığı yeri gideriz. Bir saat görürüz. O zaman orada bir yangın var? Ne var, ne yok, anlarsın. O zaman bilgilerimizde yani bir delil, bir yangın vardır, bir ot yanıyor, bilmem ne yanıyor, ev yanıyor, deriz. Bilgimiz ona göre delillenir. Üçüncüsü. Bir de herkese nasip olmuyor. Hakkı yakın. Bu tasavvufta şeref, tarikat, hakikat, marifet şeklinde, şey, şeyleri bunların dışında, başka bu tarikat, ülmeye yakın olan bilgiler, aynalık olan hakikat, hakikare yakın olanlar ve marifet, anadır. Herkes şey nasıl olmayan, o bilinci olan bir şey için delile ve müşahadeye kanmaz. Gönlündeki bilgi, gönlündeki his ona doğru yolu gösterir. Bundan. Bu yangın falan değil. Sen kendi işgide bak der. Kendi yoluna gidelim. Bizler o şeyin kendisi olur. içinde yaşar. İçinde yaşar da onun içinde Allah korusun. Biz bir farklı zarret halinde yaşasak farklı zarretin ne olduğundan bize anlatmaya gerek var mı? İçindeyiz zaten. Fakir, hediyeci, Etmemiz yok mesela. Allah korusun. O işte o hayatı bizzat yaşamak, görmek. Tenk bu kadar basit değil bu da. Allah gereksiz verdiği bu bilgi. Çok zengin olursun da gene aynı hayata sürersin. İşte bu meslevede Mevla'na biz bilgi hususunda o şeyin hüviyetini alırız. Bizzat ateş olur. O hayat yaşamış, ateş niye yaşamış Hazreti Mevlana. Yoksa nerede mi Ama bak, bilgiyi de biliyor. şimdi de bak, bir yeri bulabilirsem. Burada e, Hacı Varenberi'nin, Hacı Varenberi tasavvuf, evet, dev bir insandır. Ona pirler babası derler aşılayın dedi ya. Gider Devlet kurumu sanki. Nasıl? Bakar mısın 4 saatlik bir fotoğrafta, o kadar bir şey dedi. Öpey seyrede bakıyorum. Geriyordu mi orada? Geriyordu, öyle var, değil, ödüyor. Cool. zaman, ben Şimdi çünkü buraya katı anlaşılan bir şey var mı? bir Çünkü ileride buradan bir eksiklik görürsek, ise yolumuzdan geri çevirir. Ben de bir şey sorabilirim. Evet. Şimdi siz ilmeli etkini anlattınız ya, bu devri belediye ben anlayamadım. Biraz açabilir misiniz? Hani semadaki devri belediye ne anlamak? Şimdi diye. devri belediye biliyorsun. Semane etrafında üç defa dönülür. Değil mi? Bana devri belediyiz. Onu sütlükten millet vaat etmiş, Koymuş. Hadi Mevra'na oğlu koymuş. Daha az geldi semayı bir e, tıplinden bağlamak için koymuş. Burada birinci devirde biliyorsun, şey başlarında olmak üzere semay etrafında gönüller. Burada bu devri semazen kendi kendi içerisinde gönülden efendim bu Bildiler aleminde. ben şimdi ne oynadım ne yaptım biliyorum. Ben Allah yolundayım Allah'a var oda Bu bu kapıyla gider. İkinci devirde artık bu aklı ben bu yola girdim. Allah arıyor. Allah arıyor. İkinci, üçüncü devirde artık bu bir günlük işidir. Dününden duyabilenler içindir. Yoksa alışılmış döner şey gibi. İlk <gülüyor> devirde ne der? Devirde şeyde müesirler var. Esin ku, kuyuda su çekmek için hayvan gözü bağlayıp döner döner. Dolap Müslümanlarda bir, <gülüyor> bir şeyi vardır. Dönerler. Dolap dolap döner. Biz, biz hakiki sevmeden basıyoruz. Üçüncü devi yapma artık bu kanatlamaya hazırlanıyor. O. O yani benzetme. Pardon bir tane bir selam veriliyor ya bir bölgeden bir bölgeye geçerken onun anlamı ne? Yani yarım aydan sonra Herkes müzele mukabele o sende Allah insanda şu iki kaşı aslında <gülüyor> tecelli etmiş. Evet. Geçenlerden söyledim işte. Bu iki kaşı çok ağırlık